Bölüm 257. İnsanlar arasında söz taşımanın yasaklığı. O halde çok yemin edip duran alçaklara, insanların arkasından konuşanlara ve aralarını açmak için söz getirip götürenlere, hayra engel olan, saldırgan günahkarlara itaat edip uyma. 68 kalem 10-12. İnsan, hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen ve dediklerini kayda geçiren bir melek bulunmasın. 50-Kaf-18. Hadis 1537. Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların arasını açmak için laf getirip götüren asla cennete giremez. Hadis 1538. İbne Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçmekte olduğu iki kabir hakkında şöyle buyurdu: Bu iki kabirde yatan kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı azap görüyorlar. Aslında günahları büyüktür. Biri kovuculuk, insanların arasını açmak için laf getirip götüren yapardı. Diğeri ise idrarından sakınmaz ve iyice temizlenmezdi. Hadis 1539 İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Size, el-adh, kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için, laf taşımak demektir.